Müezzin sabah namazı için kendisine gelinceye kadar sağ yanı üzerine yatardı. 2. Vitir namazının saatleri, kılınma vakitleri babı. Ebu Hru ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana uykuya varmadan evvel vitir namazını kılmayı tavsiye etti demiştir. Bize Enes i̇bn Sirin tahtis edip şöyle dedi.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 dedi. Hamad yani süratle demiştir. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Gecenin her saatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitri namazı kılmıştır. Son vak, vakitlerindeki vitri ise gecike gecike seher vaktine varıp dayanmıştır. Peygamber sallallahu üç, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in geceleyin ehlini bitir namazı için uyandırması babı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 Sema yağmur yağdıracağı zaman söylenecek olan söz babı. Ve i̇bn Abbas kesayyibin yağmurdur dedi. i̇bn Abbas'tan başkası da sahabe yesubu ve eshabe dedi. Ayşe radıyallahu Allah'ın şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağmuru gördüğü zaman Allahümme sayiben nafiyan ya Allah bize faydalı yağmur ver derdi.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 Batır rüzgarıyla helak olundular buyurdu. 26 sarselenler ve alametler büyük hadiseler hakkında denilenler vardır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim kabzolmadıkça, celzeler çoğalmadıkça, zaman yaklaşmadıkça fitneler meydan alıp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 27 Gücü Allah'ın ve rızkınızı siz her halde tekzibe mi kalkışırsınız El vaka Suresi 82. ayet kavli Babı <gülüyor> İbn Abbas rızkakum yerne şukrakum demiştir.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 Ve Ebu Hureyre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şöyle dedi: Gaypten bir şey var ki, onları Allah'tan başkası bilemez. İbni Ömer Radıyallahu Anhın şöyle demiştir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Kaybın anahtarı beşdir ki, onları Allah'tan başkası bilemez. Yarın ne olacağını hiç kimse bilemez.